Bak, motorum benim ısınmış, şu başladı zaten. İslam'a deliller neyle verir yani? Avukatımız, bu tercümanımız dinin neydi? Şeriatı? Delilleri. Delilleri. Kaç tane kardeşim sen? Burası Mekre'ye ecma alıyormuş. Başka mı? Bir dakika yaz. Evet. Aynısını Bahar dediler. Bahar dediler. Bunu ikiye indirmedikse hmm. biz anlaşalım. Ne zaman sıkıştın, hemen ya icma'ya kaçacak, ya kıyasa kaçacak, ya sen bu turu patlatacak, ya ben patlatacak. Gel bunu ikiye indirelim, ve meseleyi konuşalım. İcma ümmeti sahabeye has kıldığı zaman. <gülüyor> Terecihe tere sattı. Şerhi şimdi girme. Bak <gülüyor> orada bir de kıyas girdi. <gülüyor> Ona katılıyor musun? Kıyas var. Şimdi ne kadar... <gülüyor> biz ilk dönem... <gülüyor> <bu arada gülüyor> Buyurun hocam. Diyas nedir kardeşim? Diyas bir meseleden başta meselelerdi. Ederdi ki satmamızı. Bilmiymiş ben sorayım. Oğlum sen de tam adamına sorayım. <gülüyor> Öğrenmeye geldik kardeşim ya. Ya Öğrenmeye ya. gelmedik ki bunu sopamda <gülüyor> satmıyorsunuz. <gülüyor> Orman ya. <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> Hanımımız açıkça ona çay içtiriyor. Evet. Piliciniz var, bir evet. evet. evet. var. şey alırsa. İma katı Tekrar Ay, imalı. He? Yemek burada da mı? Tamamdır. Şey yapar. Yemek verir mi? Ben, ben evet. öyle sert tamam, konuşmam. Abi. Size söyledim. Yani evet. falan meselelerde mesela. dinin eksik öyle mi? Yok, senin dinin kemaldir. Eksik var. Dinde eksik şeyler var. İç yüz hmm. yani, yani o ihmal edilmiş, kafir bırakılıyor. Demek, Demek çoğalan insanlar sevildi, iyiğin güyü hükmüne çekti şu adam. Pis <gülüyor> o, o öyle demedi deme. amca. Ben benim kulaklarım duymuyor mu ne dedi tamam yani. ben yönlendir diye Bir şey yanıyor öyle mi? Ben yönlendirdim. Şey de, i̇çine e, et katarsak yiyecek miyiz? Benim etimi önce tamam. yiyor mu? Sen kes sen de inşallah. Çay abi bekliyor. Yaşar kardeşim yaşamaya devam etmek istiyor. Sen dinin kemale ermediğini, yani şu Hocam asırda da bir niyeti söylemedim. Ben kalbini <gülüyor> yarmadım ki, ne dediğini öğrenmeye çalışıyorum. Ne şimdi sen sohbette neredeydin? Allah akşamları bir gezikirdi, Namazın dedi kazası. Namazın kazası mı var lan? Sen orada öyle bir laf ettin. Sohbetin kazası olmaz dedi. Da kıyası batıl bir kıyas ama. Bu sohbetin kazası olur mu? Hocam kaydediyorlar. Melekler olur. de kaydediyor. Canlı canlı yaşamak varken değil mi? Kardeşim? Öyle banttan dinlemek aynı değil. Doğru mu? İcma dedik. Mesela Ayşe annemize zinakar diyenler var, değil mi? İcma etmişler mi? Etmedim hocam, etmemişler. Sen ne karışıyorsun? Çayın mi? İcma etmişler mi, Etler. rafiziler? Etmişler. Rafiziler etmişler. Müslümanları öyle çektiler. Biz <gülüyor> Efendimiz'in hanımları... Şurmak lazım. Yani demek ki, biz şimdi tekfir boyutuna girmedik. Rafizilere sen kafir mi diyorsun? Sefer tarihini okumadım ki çocuğum. Hafizlerin ne yapıcı... Cahilim yapıyordu? mi demek istiyorsun? Ben çok cahilim hocam. memlekette. Cehalet cahilim. sana mazeret mi şimdi? <gülüyor> İnşallah mazerettir hocam. <gülüyor> İtikatte <da> var Meldem. <gülüyor> Hazreti Ayşe'nin bile bazı itikaz, iki eksikleri varmış. Hepimizde var. Allah affetsin. Allah hakta buluşmayı nasip İşte Baha'yla bir türlü ikiye inemedik. İnemedik ama inan birbirimizi çok sevdim. Ve bu kitabı tuttu. O Murat Gezenler Salah'ın da ben tercüme ettim falan filan diye bastığı yalan söyledikleri var ya. Ben. ben girmiyorum. Daha düne kadar benim bir abi diye girerdim köpek. Anladın mı? Deposuna kimin ne bastığını da ben biliyorum. Daha düne kadar Muhammed Fatih'in kuyruğu köpek gibi gezerdi. Şimdi Şeyhul İslam diye geziyor. Gittiği her yerde de Müslümanların başına bok bulaştırıyor. Değil mi? Onun için şüphesiz ki bu din bir ilimdir. Kimden aldığınıza dikkat edin. Şimdi bu kitabı bastıklarında tabi biz bu kadar tehlike getirdiğini bilmedi. İmandan alakalı adam gibi bir kitap da zaten yoktu. İman küfür hükümleri diye de doğru bir kitap yok. Doğru mu? Bu kitabı basmadan önce böyle müsveddali bunun gibi daha birçok kitapları vardı. Ellerinde tercüme ettirdi ben bir baktım dedim bunu bir Türk tercüme etmiş. Nereden anladın hocam? Bir kere dedim konuştuğumuz kelimeleri yani şu argolu kullanıyoruz mesela bazı kinayeli kullanıyoruz. Bunlar oturtamamış. Bu ya Suriyeli dedim bunu tercüme eden ya da Türkçesinde çok müşkür olan Mardin. işte Orha tarafındaki insanların tercümesi. Ve daha sonra da kimin tercüme ettiğine kadar ulaştım. Allah'a hamdolsun ki isabet etmişim. Bir de fikir farklı olduğunda hem ayet hem de hadislere tevile gittiler. Mesela biz bu tahriri e bilir misiniz? Hiç duydunuz mu? Evet, ne yaparlar? Bidene koyarlar. Honu'yu da üzerine koyarlar. Ayeti, hadisi içine böyle süt döker gibi dökerler. Hep ne çıkarırlar? Emre beyat. Değil mi? bu kitabı da ne kadar okursanız oku ne çıkar? Tekfir çıkar. Aslında tekfir çıkar da, tekfirden daha çok cihat, bazı şeyler var. Ee, bunlar, efendim, yani birçok şeyler çıkar, doğru olan yerleri var. Yanlış diyememiz. Ama hak olan meseleleri de hakkı getirip batılı talep etmeler de çok. Onun için Adamın birine, alimin birine talebesi gelmiş, bir sürü işte yazılar getirmiş, bir de yanından mum getirmiş. Hocam demiş, kitabı bir incelesen, şu mumu da koysan da, hani sana şey olmasın. Hocası da tamam demiş, almış kenarıya koymuş. Geliyormuş gidiyormuş, mum da duruyor, yazdığı eser de duruyor. Geliyormuş gidiyormuş, mum da duruyor, yazdığı eserde bir gün dayanamamış, sormuş. Hocam demiş, ne yaptın? Ya oğlum bunu okumak için ne mum dayanır, ne göz dayanır. Demiş. Yani elindeki şiir hak mı? Hangi satırını doğru diye getirebilecek? Önce inanılması gereken değerler tespit edilir. Yani şöyle elinde tartacak bir değerin olur. Ondan sonra bu değerlerle bir şeylere ne yaparsın? Bakarsın. Hayır. Bu Tamamen şu toplumun itikatını bozan. Buna kaç kişi inandı? İlk etapta 9-10 kişi inandı. Ve bu insanları Baha alt aylığına, bir seneliğine Pakistan'a götürdü. Eğitti, getirdi. Bir tanesi trafik kazasında öldü bu arkadaşın. Adı Burhan'dı. Ben ölümünü gördüm. Çok şaibeli bir öğlendi. Nasıl öldü bilmiyorum. Bu elektrik direğini böyle arabayla giderken nasıl kaza yaptı bilmiyorum. Direkt şuradan girdi buradan çıktı. Direkte de... çok acayip bir ölüm. Yani hakikaten şaibeli bir ölüm. Hiç kimse üzerine de gidemedi. Mesela kapandı. Gitti. Ondan sonra bazı olaylar oldu. Devlet bunların hepsini topladı. Selefi Cihatçı diye 99'da tutuklandı. Hala bu kitabı tercüme ettiren asıl şu an içeride. Bugün yarın çıkmak üzere. Neydi onun adı şu an? aklıma gelmiyor. Bunları daha sonra Murat gezenler Resul Akın diye birinin elindeydi bunların müsfeettleri geldi Ankara'dan aldı kim ona ne gaz verdi bilmiyorum bir bir basi her iki tarafa gidiyor önce Adana'da başladı sonra burada bir kaç salak buldu onlarla zemin tutmaya başladı ondan sonra şimdi ne yapıyor ne yapıyor? Yine çalışmaya başlamış. Müslüman göreyim mi? Ben Müslüman göreyim inşallah. İyi. Hayırlı <gülüyor> Ama herkes tekfir ediyor ama. hastalık. görüyor. İmanı şey zahir var. olan birisinin Neyse. zahiri küfrü çıkmadıkça tekfir etmeyiz. Allah hayır versin. Ha. Yani birileri çıkıyor, rahatlıktan ile malık tasarıyor, bir şeyler yapıyor. Biz derse kardeşlerim koca mecmualar dolusu, dinimiz var, bilgimiz, gidip şunlar okumaktan acizsiz Şunlara zaman verip de, şurada şu müstümün şurada oturup da de şey deyip de böyle yapacağını, aynı zamana, aynı enerjiyi, şu iki esasa sarıldığınız müddetçe asla sapıtmazsınız. Neydi bunlar? Kur'an, Asumlu. Ne kadar vakit harcadın bunları öğrenmeye? şuna harcadığın kadar <gülüyor> Hangisine sarılan kurtulur? İcma'ya <gülüyor> kıyasa i̇cma icma. <gülüyor> mı? İcma sahven içmadır. O da mı o da mı? bir de kitaplar var mı? Ama <gülüyor> ama. Hocam siz zahirini görünce hani dersiniz değil siz de? Siz de? mi? Görmeye kadar tekfir etmem. Zahiren kufru apaçı orada şimdi tekfir Peki hocam birinin birine secde ettiğini görürseniz, onu tekfir eder misiniz? Ya onu geçmiş, o kitabın içinde temekkünün şartları diyor işte şöyledir, bu böyledir falan diyor orada anlatıyor. Adam diyor ki işte köyde yaşıyor posta, hani öğrenci <gülüyor> kardeşim ya FETÖ'ye gittiyse, Fethullah Különül Hoca Efendi'ye gittiyse mektup ne olacak o zaman? Oğlun bölümleri Ben bunları reddiye verdiğimde dayanamadılar, sinirlendiler beni tekfir ettiler, gittiler. İçeriden çıkanlar ne dedi biliyor musunuz? İçeride yatanlara hep biz baktık. Bu olaydan yatanlara. Çıktıktan sonra ne dedi? Abi dedi, eğer senin nasihatlerini hakikaten dinlemiş olsaydın, dokuz metreden ışığı görmezdim ve bir hiç oyuna yatmazdım. Hmm. Yıllarca yattılar. Ve yanıma, ben tabi Birçok şeyler toplayıp gönderiyorduk. Hiç hanımın yanına gitmedim. Ben. Kadın olduğu için. Hep bayanlarla göndermiştik. Çıkınca bir tanesi çocuklarıyla geldi. Hapse girmeden küçücüklerdi. Yanıma bir geldiler. Hocam benim oğlan deli kaldı. Ben bunlar ne zaman veriyor hocam? 13 sene yatarsan. 13 senede ne olur çocuk? 13 sene bir çocuğun babasız büyümesi hem de bir hiç oğlan ne demek? neyi hallettiler Hiç uğru sözü yanlış anlamadı. Onların ifadesi kullanıyor. Evet. Allah için yaptı ama yanıldı. zannetti. Zannetti. Onun için bazı şeyler nasihatla alınmıyorsa herhalde bir musibetin sebebi. Evet. Yeterli olsa yani. Ben onların doğru olduğuna inandım Ben onları basılmadan da okudum neler olduğunu, ne bablar olduğunu, neler yaptığını biliyor. Yanlış mı? Doğru olan yerleri var. Ama aynen hakkı getirip de batılı talep edilen çok noktalar var. Hele hele iman küfür meseleleri. Onun için ben size Kur'an ve sünnet okumanızı kapsam Kabul ettin mi? Ha hepiniz inşallah görürsünüz. İnşallah değin. Hocam da ya. Zaten hocam burada beraber yapıyoruz Allah razı olsun. Yani fikir kitapların yakılsa var bende var. Sayı Kur'an'ı olursa hayır. Fark yok hani. Evet. fikir kitapları insanları çok farklı yöne çekiyor. Evet. Yani fikir doğru. kitaplarından uzak durmak lazım. Karşısında. Bunda hiç şansımız yok. Bu Kur'an sünnet olacak. Bu turpu kim koydu yemekte? Var mıydı hocam? Yok muydu. Var, var, var, vardı. Var. var. Esindir ya hocam. Nefes alırken burnunuzdan Evet. O <gülüyor> neyse <gülüyor> <gülüyor> yani dersekten fikir kitapları çok ihtilaflar doldu. İhtilaflar değil abi. Hak olan bir cümleyi şey, dahi fikir kitapları şey, ifsad ediyor. Evet, evet, doğru. Ve hakkın bile anlayışını zorlaştırmış. Hatırlamak. Bak Kur'an ve Sünnet en güzel bir kaynar. En, en güzel değil dost duyuruz. temiz. duyuruz. Tertemiz. Yani. Yani. Zaten o olay hiç susatıyor. Selam. Ben Amin. ordayım. He, dile e ikidir. Ancak öbürlü ben âlimlerin şeyine göre değilim. Ancak yok duyuyor. bende. Sen devam edebilirsin. Ben ortak kaldım. Tamam. O iki âlen saygı duyarsın. Dile şer'iye sahabeci manını icmai sahabeci manını alıyorlar. Zaten o da sünnete giriyor. Sadece e, kıyas kadır. Bak, bak kıyas anne çok Bak anlamadığın şey. nokta şu Müslüm. ben burada kalayım, sen devam et. Olmaz mı? Ne zaman bu ikisinden çıktık, Hayır. ne başlayacak? Hayır. Aferin Hayır. burada Hayır. var mı? Bir soru geldi, şıkımın o kitabını sayayım mı orada. Şıkın mı dedi? <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> ben, ben senin şıkın değil mi? İki tane adamamı rahat ediyorsunuz. <gülüyor> <gülüyor> bu benim biraz fazla, benim. O zaman sen dokuz ondan Ya ona bakarız. Tebesümet. Oradan geldi <gülüyor> ya. ya. Oradan geldi ya o et. <gülüyor> ya. ya hata demez mi bu adam? Etel? Evet, evet. şimdi 34. Ben 34 Yaşınlar. yaşında böyle bir eser vermişsin. Elinden senin Allah razı, lan? Hatun mu Tamam. Dışarı daha hatalı su Ben hatalı su verince neyim? Hani Alı ne dedik ya? Ne dedi şimdi? Hata söylemiyormuş şimdi. Hatası değil. Orada. Ne ne doğruyu mu getiriyormuş şimdi? Kendisi getirmiş ya. Mesela hepsini bunlar farza sokmuş. Hı -hı. Mesela besmele çekmeyi de Allah'a niyeti orada, ağza bunları su vermek de. Hepsi bir arada. Evet. Hepsi bir arada dokuz madde mi neydi? Yani, Hepsi farzite girmiş. Yani. Şaşkın kaldım. Şaşkın. Başta hatırlıyor musunuz peki? Başta hatırlıyor musunuz? Abdestin farzları ve sünnetleri. He. Ee, orada onlar şart şey unsur olarak getiriyorsun. Tamam. Ben kaç saattir mevzu mu ediyorsun lan sen? Burada var ya. ya, ya. Ben, ya. Ben, ben, Değil burada. Sayın mı abi? Değil burada. Tamam mı? <gülüyor> orada tamam, daha kalmıştım. Işte. Da Bir de sen genelde Al şunu araya. Seyfullah. Götür şunu abi Orada ha. <gülüyor> evet, devam <gülüyor> Allah Hepinize Hayır versin. O fısıltı mı sıkıyor arada bir? Bu oh, ama baş ağrısı yapar Bu doğal bir şey hocam ya. Öyle şey değil. Size kitap mı? Sana başarısız mı? mı yapıyor? Yoksa aç karnına olduğun için mi başın ağrıyor? Sayı var mı? Yemek beni yok. Yedim. Yedim. Yok yok, estağfurullah. Yok yok, Allah razı olsun. Ben değilim ama kardeşler varsa soruyorsunuz. Karnı acıkan veya aç olan arkadaşlarımız var mı? Yemeğiniz var Allah razı olsun. Müslüm bir şey yemedim. Etli mi etsiz mi? Etli yersem abi yok. Otlu mutlu bir şey var. Hem etli hem otlu. Kendisi neydi hocam o zaman? Evet. Çorba içti. Işte. Yani ııı sayı önemli. Niye ettiniz? ne soruyor. Adam burada yani, içti. Işte. Müslüm yani, hocam niye yemediniz? yemediniz? Biz bize zamanla kesildik. Davar ki keste. Davar istav göre kesilmiş. İstanbul renk <gülüyor> göre kesilmiş. Evet. Hayır Evet, <gülüyor> evet. İşte fazla içine ben ona mesela mesajı verdim zaten. Nelerle geç ama, evet. ama işte. Malayan'ı ise Anladım. Hem isterseniz de bulmuşsunuz. Hayır, girip gitmem Yok, o senin için değil. Ben yolculuktan gidersem, Gece bak ve girmiyor. Sen Ankara dışına bir şey, Antep dışına mı gideceksin? Yani, yok yok yok. Kapsa mı şaşırın yani, ama? Sabah böyle gider. ön de ışık yanıyor mu? Şahırı bulmuş. Hocam? O zaman böyle Bu bizim başkası. Ya yapma ya. Besmele çekilmesini yapma ya. Besmele çekilmesini yapma ya. Besmele çekilmesini bir şey İşte ben hiç girmiyorum. Ne? Şey gitmedim üzerine de. Şey ben ne de. de dedim sohbetini düşünce? Yapmayı düşünce yapmayı bir gün damat çiftçi çiğ köfte yaptı. Bu yapabiliyor mu? Güzel yapar. Şimdi çiğ köfteyi yapınca yani, yani, haçla tanıştı. bizim Ankara'dan bir harici var. Onu da davet Şimdi o da geldi. Biz şimdi çiğ köfte yiyoruz. O da Marol <gülüyor> Ser Tamam Mustafa. Tamam. Şimdi biz kalpetle beraber. İnekti bu. Böyle adam gibi çiğ köfte eksene guttu He. dedim ben. Yani. iyi. Sağacağım seni birazdan <gülüyor> <gülüyor> deneyeceğim. Öyle <gülüyor> <Müslüm> hocam. <gülüyor> Dokanma ya. <gülüyor> hocam merak ettim vallahi <gülüyor> ya. Şimdi Allah Resulü hadiste buyuruyor. Sıtağelin kesilini bismillah deyeneyin diye. Besmele çekmese de yenir. E tamam da hocam mesela, sen neyi yemiyorsun? 80 tane. Sen ya da değilsin. Ya Müslüman olmayan ki bile yeniyorken de bu ne işindeyiz? Yani. Müslüman olmayanın ki ne? kesildiğinde yenilebiliyorken kitap ele alınır. Şey. Bak. Allah bunun içinde ihtilaf edilen Size sorayım. Sözüyor, Allah şey, Kur'an'da etti Eti motor orada. girmiyor. inşallah İnşallah ben öğrendiğimi söyleyeyim. Yanlışını düzelt. Öğretide bırakırız ve kitap kesin şeylerdir. Onun şüpheden ara. Tamam. Ayetle İmam Şahide böyle diyor. İhtiyaniye böyle diyor. böyle diyor. tamam. İmam Şazi İmam böyle diyor. lan. dilim şiştiler. Bohtular. Konuşamadılar bu mecliste. şey var. Siz açmayın inşallah. Elhamdülillah, herhamdülillah. Yani müşriyn kestiği inmez kesin de. Çünkü sark, ehli kitap ödü. Baksa doduki oldu. Tamam. Öyle bir upside tamam. düşüyor ki, benim de dilim şişiyor. Bazen kendine öğrettiğe veriyor. Sizin yani. inşallah ben, <gülüyor> müşriyn kestiği, ehli kitap kestiği, bunun şeklini inmez. Tamam hocam, eti biz kesmişiz zaten. Bizim kasatlar alınca o et. Gel <gülüyor> kes, kendin <Geldin gülüyor> yi. <gülüyor> <gülüyor> Allah Allah ya. Yani. Zaten yapıyor. <gülüyor> tamam. Afiyet olsun. Balıklı yol değil mi? Bahri değil. birçok balık satanlar şeyde, marketlerde... <gülüyor> Düşürdü, <gülüyor> var. E, ambalajlarla hava almayan şeylere koyarlar. Mi? Yurt dışından falan gelir. Akşam oraya yazıyor yani İstanbul'a göre kesil <gülüyor> <misafirlerle almışlar. gülüyor> Balıklar mı? <gülüyor> balık. Balık konserve üzerinde yazıyor. İstanbul usullerine göre. Peki niye demişler? He? Bilmem mi? Sen, sen, sen. Şialar. Denizin ölüsünü helal saymışlar. Onun da besmeleyle kesilip Yenme inancı dararlar. Anladın mı? Fransızlar da konservelerine şap şeker hepsi bunların hepsi diyor. Anladın mı buraya kadar? Oldun mu? Sen zaten bileyim. Bunu. Hem değil de. Rabler. O şey buluyor değil mi? Sapanında. Hayroldu inşallah. Tabi. <gülüyor> Hayroldu inşallah diye bir fıkra var. Biliyor musun? Sen? Hocamız yoldan geldi. İşte, Bedevi, abi, <gülüyor> Hocamız yoldan diyor, yani on ikiye kadar da karşımda oturuyor. Arada bir boş buldum hemen, soruyu yapıştırıyor. Abi, ben şunu gördüm, ana <gülüyor> hatlar da Sadece yaklaşım var. O da bu kişi teklere götürmez. Bak, ben anlaşım söylüyorum. Ben şimdi, sizin tanıdığınızda i̇şte belki benim hakkımda size zanni bir bilgi gelmiş. <gülüyor> Bazı kesim vardır. Bana mı? olabilir yani. Sen Muzaffer Can'ı nasıl görüyorsun? Hah. <gülüyor> <gülüyor> ben böyle <gülüyor> baktım, <da> böyle görüyorum. <gülüyor> Arkamdaysa göremem. <gülüyor> Muzaffer Can'a sorulmuş, eee, oya atama nedirsin yani? Nokla olduklarını üştük demiş. Değmemiş herif öyle bir şey. Demez. Ben atmıyorum diyor. Hoş görmüyorum. Atıra bir şey demiyorum. Sonradan Tayyip ilk biraz rehavet olunca atman ancak Ati da gidip cehet atman dedi. Dedi. Ne dedin? Ona eski hocana. Senin hocan mı? O bilmiyorum ben ilgilenmiyorum. İşte o şeyler işin o o dedi. Benim partim var mı? Yok. o istiyor mu? Yok. Allah Allah. Olmayan bir şey bende ne istiyorsun? Değil mi? Sen otuz yaşa geldi Mustafa Ali Mustafa Muhammed Ali. sonra gel ben sana bir şey daha. Ne deniyordu Sursader. Da Yoksa şey makinesi de serum da kayıyor atkanından onu temizle. şey beni hep destekler. Hayranım niye? Ben fark etmiyorum. <gülüyor> ki ben okudum hani? sen Başka <gülüyor> evet. Ama birbiriyle karışmayın, Ben ne dedim? Ben ne dedim? Tavsiye olarak hep, Şunu. Hep bunu okusak ne olur? Hayhaşem. Hangisini okuyayım <gülüyor> <gülüyor> evet, Hocam? Kardeşim hep sen dışarı çık. <gülüyor> yani hakta dışarıdasın, batıl olduğunuz zıp biz içeriye <gülüyor> <gülüyor> giriyor. <gülüyor> Hangi ya, hafız hafız? <gülüyor> varmış, yok mu? Yani ne Var. Aleyküm selam, selam var. var. var. <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> Sen ne hiç konuşmuyorsun Allah aşkım? hocam. Dinlemeyi sever. Ben de dinlemeyi severim Aleyküm ya. Selam. Allah razı olsun. Güzelmiş. Şey. Bazen konuşup da pot kırmaktansın. Değil mi? Bazen susup dinlemek, analiz etmek hakikaten daha güzeldir. Doğal. Sen hiç bir şey konuşmadın. Ben evet. Hocam zaten e, konuşanlar belli. Biz zaten bu muhabbetten kurtulmak evet. için şu anda dinliyoruz. Ben de herkese soruyorum değil mi? Evet. herkese evet. sormadım. Bazı, Baktım beni kim nasıl dinliyor. Anlattığım yerde hangi yerde gözünü şöyle ediyor. Bu adama yakaladım. İyi yakaladım. Evet. <gülüyor> <gülüyor> Genelde iyi. İyi yakaladım. Değil mi? Evet. Biz zaten bu metodu benimsenin insanlardır hocam. Bir de burada yanlış yönlendirme olduğu zaman zaten e, yanlış yönlendirme da, insan... nerede başlıyor biliyor musun? Evet. Şu ikiyi terk ettiğimiz evet. an işimiz bitiyor. Bu ikiyi de evet. eksilttiğimizde yine işimiz bitiyor. Biz kendi içimizde e, bir bütünlük sağlayamadıktan çevreye bu bütünlüğü hiç vermemeyiz. İşte. Biz gibi. de buraya önce kendi içimizde eklerini çözerek yani. geldik. Çok, inşallah çok kendi içimizde çözemezsek Burada hangi bir meseleyi çözeceğiz, öyle mi? <gülüyor> Hepimizin kapısında önünde güzel bir kuyu var. Atıyoruz, şurak şurak geliyor. Sonra, kuyuları birleştiriyoruz, iyice şırıl şırıl akıyoruz. Senin kapısının da kuyu var mı? Ulan, <gülüyor> bu kuyu. Bak bakalım, şu çıkayı mı çıkayı mı? Hayırlısın bakayım. şimdi. Evet. Sedat. Evet hocam. Yarın ne yapıyorsun? Evet, Sizi almıyoruz hocam. Ben geçerken Ubedullah hocayla ile o gelmese de yanına gidip tanışmak isterim. Hocam. Ben kendisiyle hiç tanışmadığım için aleyküm selam o da bizim kardeşimizdir. Duyduk. Burada görme isterdik ama toplantısı varmış olabilir. Ama daha önce mesela irtibat kursaydınız. Mesela bir hmm. Uygulay Hoca beni aramış olsaydı ben bu kardeşlerini hepsini oraya götürdüm. Giderdiniz hmm. değil mi? Tabii. Ama ben Mehmet misafir olarak geldiğim için herhalde bazı yanlış anlaşılmalar olmuş. Onları düzeltelim inşallah. i̇nşallah. Çünkü i̇nşallah. ayrılık bize yakışmaz. Biz ziyaret etmek isteriz. Tamam inşallah? Böyle. Ev sahibi nasıl uygun görürse izin alır. Bugün dolur. Şimdi gidelim hocam. Bugün Doğru. sahirim olur. Nasıl diyorsunuz? Yarın sabah. Şimdi, evet, yarın şimdi dinlendirelim sizi. Yarın evet. dinç bir kafayla başlayacağım. Şöyle kaşarlı pide yemek güzel olur. <gülüyor> hocam biz kaşarlı onu da yaparız. Zaten normal deste yapıyoruz. <gülüyor> Severiz. Ya, biz Seferiz. kaşarlı diyelim, diyelim evet. de. <gülüyor> tamam. mi sabah? Yalnız kaşarlı değil, ha. Bir, bir ayağı yemeyeceğim. Birinci havlu eder. Kardeşlerimiz. Şimdi kaldırırken... kardeşimize sözü Acilik var hocam. Bir çayı alacak mı üstesine? Eminde kalacaklar. Yine baş üstüne. Şimdi ben süre de. uzun olsaydı. Çay da demli. Biz Ubeyidli abiye de dedim. Telefonda görüşüyor. Dedim gönül arzu ederdi ki. Bir gün işte cumartesi. Bizle beraber. Pazarı günü hocamı havalet derdik. Sizin programda olurdu falan dedik. Çünkü dedi biz de hazırlık yaptık. Hayır falan. olur inşallah. Ben kendisini hiç görmedim. Yani, Vakitler olduğu için. Yarın hocam inşallah. Tamam. Saat dokuz gibi iyi mi hocam? Bilmiyorum. Yarın Tamam. Tam teşhirim tamam. Sabah tamam. yer. Sen kaçta çıkıyorsun? 8'de, 8'de, 8'de mi çıkıyorsun? 8'de. 8'de. 8'de. Sen kaçta işine varıyorsun? Ondan çık orada orada olsun. Olur. Bizim tamam, gibi havaler misin ya? Bizim Ankara'da birisi yapma. var. Ya diyor biz sizin gibi boş değiliz ki, oraya buraya gidelim diyor. Boş adam Kavlan, değiliz yapma. ki diyor. E, ya, Bugün bu ne bu diyor biliyor musun? ki, Ya diyor Şeyh diyor, tamam, beddoğan ne oldu? Bilak ettim Bediye diyor, sen de bana dedin ki, Boğaz öyle deme. Bak, ayağın kırılır, ayağın incinin, evde kalırsın, bu sözümü hatırlarsın. Ben buraya yola çıkmışım, o da ayağını incitmiş. Evde yatıyormuş. <gülüyor> ya diyor ben diye, ağzından diyor ağzından da böyle demedim ama diyor. Vallahi ben bestraytlarım. <gülüyor> Allah imtihan eder. Bu görürsün. <gülüyor> ya diyor bir daha boşadan demeyeceğim. <gülüyor> yatıyormuş. Yavaş yavaş. Sen boşadan değilsin. Yok <gülüyor> hocam <gülüyor> inşallah <gülüyor> çalışırsın. Boşadam olmadığımı biliyor musun? <gülüyor> Allah razı olsun. Tevhit tevhi hiç bir zaman boşalmaz. Allah. Tanımadım bu kardeşi. Vallahi bir <gülüyor> tanısak. Başta, başta, başta, başla. Başta. Başla, başla. <gülüyor>